İyyaka na'budu ve iyyaka nasta'in. Sadakallahul azim. Allahumme enfa'na bil Qur'anil azim ve barik lana fihi. Elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hasantukum ve e ve la illa teala ve Tekaddes hazretleri şu saatte radyo'lar başında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 Zira bu zamanda bu yolun dertlisi az kaldı, müşterisi az kaldı. Tefsir, hadis, fıkıh dinleyen az kaldı. Herkes nefsinin keyfine daldı. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. İsmet Garibullah Kudsesir Hazretleri buyuruyor. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Hevai nefse daldı nas bu anda. Eğer alim, eğer abid bu şanda. Hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanda. Bu aslan özlet et gidelim. Cemal'i i Hakem ailesi 150-200 sene evvel Evliya Allah'ın reisi kutbu Mustafa Esmer Garimullah Kudsesi Hazretleri Büyük Şeyh Efendi Risale-i Kudsiye sahibi Halidiyye kolunun Nakşi tarikinin Halidiyye kolunun İstanbul'daki en büyük temsilcisi bu mübarek insan. Asır önce bu haberi veriyor. Şimdi diyor ortalıkta bir fesat çıktı. Fesat nedir? Bozgundur. Size göre bozgun nedir? Size göre bozgun. İşte, ekonomi bozulursa, işler kesat giderse, efendim yelsel felaket afet zelcele olursa, yıkım olursa, size göre bozgun budur. Ama Allah dostlarına göre bozgun bu değil. Bozgun nedir diyor? İnsanlar nefislerinin keyfine daldırdı. Herkes ne isterse onu yapıyor. Fesat budur. Can istiyor film seyrediyor, can istiyor şarkı izliyor, can istiyor içki içiyor, can istiyor kumar oynuyor. Can istiyor zina ediyor. Can, can onu cehenneme doğru sürüklüyor. O da hepsinin isteğini yapıyor. Fesat bu. Alim geçinen, hoca geçinen, abid geçinen, sofi geçinen hepsi daldırmış gitmiş diyor. Ne kadar doğru söylüyor. Hadis, tefsir, fıkıh köşede kaldı. Ne hadis okuyan var, ne tefsir dinleyen var, okuyan var. Ne fıkıhtan haber soran var. Allah'ımızın huzurunda ne cevap vereceğiz? Dert bu değil. Bin tane dert var. Canımın istediğini nasıl yapacağım? Canımın istediğine nasıl ulaşacağım? Onun için sen bu insanlardan diyor ayrıl, hüznet et. Onun için yaptığımız iş, sizin de yaptığınız iş şu anda insanların çoğunun yaptığı işten farklıdır. Bir nevi hüznettir. Ayrılmaktır. Onların seyrettiklerini seyretmemek, onların dinlediklerini dinlememek. Ekseriyete, nefsin hevasına uyanlara tabi olmamak. Allahü Teala'nın rızasına tabi olmak. Ve tebe'u ridvanallah. allah Teala'nın rızası nerede? Onu aramak. Onun peşini kollamak. Onun ardınca gitmek. Mevla'nın rızası bu saatte nerededir? Ayetlerini, tefsirini dinlemektedir. Tamam. Ben oradayım. Onun için amelimizle, yaptığımız işle çoğu insanlardan ücret etmiş oluyoruz. Allahu Teala bu ücretimizi mübarek eylesin. Ve bizi nefsin havasına kapılmaktan muhafaza eylesin. için i Şerif hürmetine, şu dersler hürmetine Allahü Teala bizi İbrahim Aleyhisselam'ı ateşte yakmadığı gibi, Musa Aleyhisselam'ı suda boğmadığı gibi, İsmail Aleyhisselam'ı bıçakla kesmediği gibi. Allahü Teala ahir zaman fitneler içerisinde bizleri muhafaza eylesin. Ehli sünnet ve cemaat itikadı ve ameli üzere dostlarının yolundan Allahu Teala ayırmasın. Amin diyoruz. Onun için sizi de gözden, nazardan sakındırıyoruz, sığındırıyoruz. O diri olan, hiç ölmeyen, her şeyi yöneten, hiç gaflet etmeyen Allahu Teala'ya sığındırıyoruz. Ebedi ölmeyecek tek dayanağımız, tek sığınağımız. La havle ve la kuvvete illa billah diyerek bir ibadet yapmaya güç yok. Bir günahtan kaçmaya fırsat yok. Ancak Allah'ın yardımıyla diyerek, o yüce büyük Allah'ımızın yardımı olmadan Parmağımızı kaldıramayız, dilimizi kıpırdatamayız, gözümüzü açamayız. Siz şimdi dinleyemezsiniz, biz burada konuşamayız. La havle ve la kuvvete illa billah diyerek, Bütün kötülükleri sizden def ediyoruz inşallah. Başında bu dua ile başlamak nasip oldu. İmam-ı Ezkar'da gördüm. Peygamberlerden biri, Sallavatullahi ala nebiyyina aleyh mecma'in, Ümmetinin çokluğunu bir kere görerek, Sevindi, memnun oldu. Ümmetinden 70 bin kişi aynı günde vefat etti. Bundan çok mahzun oldu. Mevla müracaat etti. Ya Rabbi dedim, ümmetim kırıldı. Mevla buyurdu ki sen onları nazar ettin. Demek ki bir peygamber ümmetine, bir hocanın talebesine, ana babanın çocuğuna nazarı değer. Mevla'dan hiç gaflet etmemek lazımdır. Maşallahü la kuvvete illa billah. Hep Allah'ın dilediği oluyor. Kuvvet kudret ancak onun yardımıyladır. Onun için bir şeyi beğendin velev çocuğunu, velev evini, velev arabanı ver. efendim neyi beğendiysen maşallah, la kuvvete illa Allah'ın dilediği budur bu onun dilemesiyle oldu güç kuvvet ancak onunladır böyle demek lazım, hiç Mevla'yı unutmamak lazım Mevla'yı unuttuğun şey Mevla'dan habersiz olarak nazar ettiğin şey, beğendiğin şey efendim, hepsi solar hepsi solar demek insan benim, cemaatim çok benim dinleyenim çok sevenim çok bunlar hep nazara gelir. Eğer sen onlara baktığın vakit şu duayı okusaydın nazar olmazlardı. Onun için o duayı okudum üzerinize. Nerede olursanız vasıl olur size. Hassan <gülüyor> Sizi korudum. Sığındırdım. Kaleye soktum. Ey dinleyenlerimiz! Sizi sığındırdım. Emanet ettim. Bil hayyil kayyû milledî La emu o Hiç ölmeyecek olan diri. Ölümlülere güvenme. Güvendiğin dağlara kar yağar. Bir de bakarsın güvendiğin adam gitti. Kaldın. Onun için sen hiç ölmeyecek diriyi bul. O Rabbindir bir tek. Ona güven. İşte sizi hiç ölmeyecek diri. Kayyum alem. Kainatı yönetiyor. Ayakta tutuyor. Bedeni ruh vasıtasıyla ayakta tutuyor. Bütün alemlerin böyle bir maddi tarafı var. Bir manevi tarafı var. Kökleri sizin görmediğiniz direklerle. Allahu Teala yükseltiyor. Sizin gördüğünüz direk yok ama görmediğiniz direkleri var. Bütün alemin ruhu var. Manevi ciheti var. Allahu Teala kayyum. Şimdi konuşturan o, size dinleme kabiliyeti veren o, onunla konuşuyoruz, onunla işitiyoruz, onunla yürüyoruz, onunla yaşıyoruz. İşte o haki kayyum olan zata sizi sığındırdı. La havle ve la illa azim. Zikriyle, duasıyla da sizden bütün belaları, bütün sıkıntıları, bütün üzüntüleri kaldırdım elhamdülillah. İşte bu duayı okusaydın buyurdu Mevla o nebisine, ümmetine nazar olmayacaktı. Onun için Allah Teala sizde gözden, nazardan muhafaza buyursun. Allah Teala bu yoldaki aşkınızı, şevkinizi ziyade buyursun. Ta ki hepiniz heves edin. Allah'ın adetlerini dinlemeye, anlamaya heves edin. Rabbim bu talebinizi, bu isteğinizi, bu rahmetinizi inşallah, yarın ahirette cemalini ziyaretle, cemal-i ba kemalin müşahadesiyle karşılıklandıracaktır inşallah. Ne okuyoruz? Fatiha-i de geldik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Celle Celaluhu deyince Rabbimiz işitti. Ne buyurdu? Hem bize kendisi talim etti bu hamdi. Ve biz bunu zikrettiğimiz zaman, okuduğumuz zaman işitti. Hamidini Abdi, kulum bana hamd etti. Mevla seviniyor. Bir kul hamd etti izban. Mevla kulunun hamdinden, şükründen, zikrinden razıdır. Küfründen, inkarından razı değil. Mevla Teala. Her şey yaradan odur ama hayırdan razıdır, şerden razı değil. Ve in Şükrederseniz şükrünüzden razı olur. Sizin için bundan memnun olur. deden kuluna kulundan hoşnut olur üzerine razı değil. Kulları için kafirliği, inkârı, isyanı seçmez, sevmez, buna razı gelmez. Onun için rızası üzereyiz elhamdülillah, rızası üzere olduğumuza da hamd etmek lazım. Hamd ettiğin peşine yine elhamdülillah, hamd ettiğine de hamd etmek lazım. Nasıl becereceğiz? Şükründen aciziz. Yaptığımız şükür de büyük bir nimettir, herkese nasip değil. Şükrede şükür lazım. Nereye kadar gideceğiz? Acizliğimizi bildiğimiz noktada duracağız, işte o zaman Rabbimizi hakkıyla tanıyacağız. Ya Rabbi ben senin hamdinden acizim, zikrinden, şükründen acizim, Allah'ım sen fazl-ı kabul et. Dediğin zaman Mevla buyuruyor işte, el an şeker dedi, şimdi bana hakkıyla şükrettin. Niçin? Şükrümden aciz olduğunu fark ettin. rahim o hakiki nimet sahibi, dersler boyu konuştuk, o rahim, o son derece acıyan kullarına dünyada ahirette rahmetlerini yağdıran Allah, dediğimiz vakit Rabbimiz, ne buyurdu? Esne aleyya abdi, kulun bana senada bulundu, övgüde bulundu, beni sıfatlarımla, andı, vasfetti, tavsif buyurdu, yine Rabbim, memnun oldu. malik din, ceza gününün yegane malik, deyince, geçen ders bunu uzun uzun anlattık, medceden abdi, kulun bana tazım etti, beni büyük tuttu, benim büyüklüğümü itiraf etti. Ceza gününün tek maliki benim. Ben ne dersem o olur. Kulumunu bildi, iman etti, ikrar etti. İyyâken a'büdü ve iyyâken isti'in. Buraya kadar Allah'ımızın isimleriyle, sıfatlarıyla methettik, övdük, şanından, şerefinden bahsettik. Şimdi öz zatına yöneldik. Gele şahane sıfattan zata gel hakka gidelim. Cemal ve hakemâ ile Sıfatlardan geçerek öz rahat bak Vasıl olduk inşallah oluruz. Dersimizde vasıl olduk. Böylece bir tek Rabbimiz muhatabımız bütün muhataplar gönlümüzün gözünden silindi gitti, kayboldu. Eseri bile kalmadı. Artık Rabbimiz kaldı. Rabbimize İyyake ancak sana nabudu ibadet ediyoruz. Seni senin birliğini ikrar ediyoruz. İbn Abbas efendimiz Fikrime radıyallahu anh'tan gelen ifadette tevhid manasındadır. ibadetler Kur'an-ı Kerim'de. Bu itibarla tabii en büyük iş tevhiddir, imandır. Onun için ne'abüdü? Evvela senin birliğini ikrar ediyoruz. Namazı ancak sana kılıyoruz. Senin için abdest alıyoruz. Senin için zekat veriyoruz. Senin için hacca gidiyoruz. Seni diyoruz. Sana kulluk ediyoruz. Kulluk, itaat, aşırı derecede boyun eğmek tezellülün nihayeti ibadet mefhumu kulluk tabiri alçalmanın efendim son derecesi bu zillet ancak kime izhar edilir Allahu Teala izhar edilir Allahu Teala'dan başka kimseye karşı ibadet edilmez secde edilmez eğilinmez bu manada ancak sana ibadet ederiz bu halis tevhiddir bu ihlastır Evvela şunu konuşalım ki buraya kadar gelen medhayeler, hamdler, zikirler, şükürler Mevla ile kul arasında Fatiha-i Şerife'nin bölüşüldüğüne dikkat çektik. Kasemtus salate il fatihate beyni ve beyni abdini sayın. Kulumla aramda Fatiha'yı yarıya böldüm. İşte üç ayet-i kerime okuduk. Bu üç ayet-i kerimenin her birinde Rabbimiz kendisi bunları üstlendi. Bizim hamdimizden, senamızdan, temcid ve tazımlerimizden haberdar oldu ve razı oldu. Elhamdülillah. Şimdi iyake naabüdü. Ancak sana ibadet ediyoruz deyince hadi ali abdi veli abdi maşallah. Burası kuluma aittir. Kulum için istediği vardır. Yani demek ki şimdi sözü bizim bizim tarafımızdan, bizim sözümüzü Rabbimiz hikaye ediyor. Bizim Rabbimize ibadet ve kulluk itirafımızı Rabbimiz hikaye ediyor. Allah Teala'nın kelamıdır. Allah Teala mabuttur. Abid değil haşa. Abid biziz. İbadet edenler biziz. Onun için şimdi bizim sözümüzdür bu. Burada Rabbimiz bizim sözümüzü zikre diyor. Dostlarının kelamlarını nakle diyor. Bizi dostlarının yollarına hidayet etmeyi murad ediyor. İstehayde la yuridullah li lekum ve yahdiyukum sunenellezine min qablikum yetubu allah Teala size gerçekleri açıklamak istiyor. Sizden önce geçen dostlarının yollarını sizi iletmek istiyor. Ve tevbe nasip etmek ve tevbenizi kabul etmek irade buyuruyor. Şimdi, demek ki geçmiş büyükler Adem Aleyhisselatü Vesselam'dan ta Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'e kadar bütün enbiya, ondan sonra evliya, ulema, sulaha, hepsi ne dediler? İyâkenâbüdü, ancak sana taparız dediler. Mevla bize bunu öğretiyor. Siz de bu ifadeyi kullanın. Melekler de bunu söylüyor. Melekler de abittir allah Teala'nın. Bizim gibi aciz kulları. Onun için ifade et, sırası ile geliyor. Ancak sana ibadet ederim değil. Ancak sana ibadet ederiz. Çünkü insanın yanında tek de olsa Fatiha'yı kurken yanında melekler var. Cemaatle kılınan namazda cemaatler var. Tek de kılsa melekler ve müminler var. Hepsi burada niyete katılıyor. Mevla burada bize edep talim ediyor. O da nedir? Ben demeyin. Biz deyin. İbadetinizi ya ve ancak senden yardım isteriz. Talebinizi, duanızı te teke indirmeyin. Ben ben deyip durmayın. Benim kabulü şüphelidir ama bizim kabulü muhakkaktır. Mümin duasının ibadetini Diğer müminlerin ibadet ve dualarının arasına katacak. Ta ki böylece kabul umacak. Ya Rabbi ben senin huzuruna layık bir ibadet çıkaramıyorum. Sana layık, sana halis bir amel edemiyorum. Ancak senden gayrı ne de? Tapmıyorum. Ne kadar da günahkarsam da İbrahim'e temaz dedilerinin kaddesi buyurduğu üzere tacı tahtı bırakıp da neceği Mükerreme'ye hizmet ettiğinde çoluğu çocuğu göz ardı edip hepsini terk ettiğinde hecaru'l halka turran fiha veca yetimtu'l ayale ya ya rabbi senin aşkın uğrunda bütün yaratıkları terk ettim seni göreyim diye cemalini göreyim diye çoluğu çocuğu yetim ettim felevke ta'tani fi'l hubb irba bu aşk uğrunda, bu sevgi uğrunda, bu muhabbet uğrunda, beni kessen, lime lime doğrasan, paramparça etsen, yine de gönül senden gayrine asla meyletmez diyor. Nerede bu tevhid? Nerede bu ihlas? Biz bunun lafını bile konuşacak çok. Ağzımıza yakışmaz. Gülüş duruma düşeriz yani. Bir çıban bassa biz, beni mi buldu diye bağırıyoruz. Beni parçalasan diyor, gönlüm senden başkasına gitmez. Niye? Seviyorum seni çünkü. Niye seviyorum seni? Sen, sen olduğun için seviyorum seni. Zatın için seviyorum seni. Yediriyorsun beni diye değil, yemeği kessen de severim seni. Sıhhat, davet veriyorsun bana diye değil, hasta etsen de seviyorum seni. Yaşatıyorsun beni diye değil, öldürsen de seviyorum seni. Sevgi Allah için, Allah Allah için sevilirse... O zaman küllü bâfâlel habîbü habîbü. Sevgilinin her sevgili gelir. O zaman insan beni mi buldun der mi? Sırası mıydı der mi? Niye böyle oldu der mi? Razı gelir. Şimdi nerede biz? Bizim ihlasımız kıt, tevhidimiz az. 13'ün için yakene abidü sözünde herkes doğru çıkmaz. Ancak sana tapıyoruz derken Aklında ne var, kalbinde ne var, para mı var, hanımı mı var, çocuğu mu var, dükkanım mı var, işim mi var, eşim mi var, aşı mı var? Hepsi karman çorman, çıfıt çarşısına dönmüş. Efendi Hazretlerimiz öyle buyurur. Bizde iki çarşı var. Biri ağız çarşısı, biri kalp çarşısı. Ağzımızla iyyâke nâbudü. Ancak sana tapıyoruz derken, kalbinden Mevla'dan gayrı ne varsa geçirir hiçbir namazda şu huzuru sağlayabildik miydi iyya kenabiu derken ancak sana ibadet ediyoruz sırrına erebildik mi işte ancak sana ibadet ediyoruz diyen insan bunun şuuruna gerçek makamına eren insan o zaman başına ne gelse de mevla'dan gelene razı gelir parçalasan beni diyor gönlüm senden başkasına gitmez çünkü seni nimetlerinden dolayı değil zatından dolayı seviyorum onun gün. Tecavüz an daifin kad etâkâ. Veca'e raciyen yargû nidâkâ. Ve inye kuyâ muheyminu kad asâkâ. Felem yescud lima'bûdin sivâkâ. Ne sözler, ne sözler. Ya Rabbi bu zayıf, bu aciz kulun günahlarından geçiver. Sana çok isyan etmiştir bu kul. Senin huzuruna, senin evine, Kâben'e geldi. Nidanı umuyor. Ey benim kulum diye kabulünü umuyor. Çok günahları olsa da, senden başka hiçbir mabuda secde etmediğine güveniyor. İşte burası mesela. Onun Efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri kattesallahu sirrahu Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerine sorardı. Evladım Mahmud derdi. Bizim bu ibadetlerimizi Allahu Teala'ya layık görüyor musun? Efendi de görmüyorum efendi babam diye bizdeki amellerin huzura layık olmadığını ikrar ederdi. O zaman efendi babamı söyle buyururdu. Bu çok muazzam bir teselli sebebidir. Peki yaptığımız ibadetler, rükûler, secdeler, abdestler, ve vs. Bunlar tabi ki Rabbimize layık şekilde amel bizden çıkmaz ama. Biz bunları Allah'a değil de bir puta yapsaydık. Bir putun önünde eğileydik, puta tapsaydık, secde yapsaydık. Kafir olur muyduk? Soruyor bu sefer. E, evet, tabii olurduk. Puta secdeden kafir olur. Ha, derdi. Madem ki bu secdeyi puta yapsan kafir oluyorsun, Allah'a yapınca da kabul oluyorsun. Ne güzel bir tespit ya. Fazl-ı Kerem devreye giriyor. Usturan iki tarafı keser. Burada için tek taraflı olmaz. Madem ki puta yapsan kafir oluyorsun. Mevla yaparsan da makbul oluyorsun. Ne diyor İbrahim e? Çok asiyim, günahım çok ama kabulümden ümidim var. Neden? Senden gayrisine secde yapmadım. ilah diye tatmadım. Senden gayri kimseyi kendi zatı için sevmedim. Sen için sevdim. Muhammed Mustafa'yı sevdim. Sallallahu aleyhi ve sellem canımdan ileri sevmem gerekir. Senin peygamber olduğu için. Üstadlarımızı seviyoruz. Meşahımızı seviyoruz. Efendi Hazretlerimizi seviyoruz. Allah'ın dostu oldukları için. Yoksa nefsimiz için değil. Demek ki biz sadece seni sevdik. Ya Rabbi. Ne için? Zatından dolayı. Senin dışında sevdiklerimiz var. Peygamberlerimiz var, alimlerimiz var, velilerimiz var, ana babamız var, çocuklarımız var. Senin emrin olduğu için, rızan bulunduğu için. O zaman yine sana raciyon. İlahi abdukel asun yetake. Mukirran bizzunubi ve gaddaake. Feintagfir feente ehlul lidake. men femen yarhamsivake. İlahım diyor, asi kulun sana geldi. Günahlarını ikrar ile sana yalvardı dua etti. Affedersen, bağışlarsan, lütf edersen, kerem edersen sana bu yakışır. Sen buna layıksın. Huve Sen kendinden bahsederken mağfiret ehliyim buyuruyorsun. Kulları affetme, bağışlamaya ehil olanacak benim buyuruyorsun. Kovarsan, reddedersen, tart edersen senden başka kim acıyacak ya Kim acıyabilir? Efendiler, anan acır, baban acır, ne yapabilir? Elinden ne gelir? Hastalığına şifa mı verebilir? Aç kalsan ekmek mi verebilir? Allah onlara vermese bir şey, onlar sana ne verebilir? En çok acıyanları sevenlerin, Allahü Teala'dan gayrı, kim ne fayda edebilir? Allah'tan başka yar var mıdır? Dost var mıdır? Ni'mel Mevla, ne güzel dost. Onun üçül. Ya ölür, ya ayrılır, ya terk eder. Her ki, haktan gayri yar olduğu sana. Allah'tan başka kimse dostun ya ölür, ya ayrılır, ya da bırakır. Kendi şeyle bırakır. Ya gayri ihtiyar ister istemez bir manesi çıkar bırakır. Ya ölür gider. İyâkena abudü. Ancak sana ibadet ederiz. Kapı bu. Rabbimizin kapısından gayri kapımız yok. Ancak sana derken de Ya Rabbi ibadetimizi Duamızı cemaat içine kat ya Rabbi. Meleklerin hürmetine. Enbiyan evliyan hürmetine. Müminler topluluğu hürmetine ya Rabbi. Benim gibi acizin, zayıfin. ibadetini duası kabul et ya Rabbi. İyâkenâbdû. Ancak sana ibadet ediyoruz. Onların hürmetine ben de bağışla. Onun için cemaatle namaz kılmanın ne kadar önemi var değil mi? Cemaatle namazın teşri'i sebebi nedir? Birçok hikmetiyle beraber en önemlisi de kabulün ta'kididir. Kesinleşmesidir zira 40 kişi toplanıp cemaatle kıldıkları yerde mutlaka birisinin duası kabul olur buyurdu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mutlaka birisinin namazı kabul olur. 40 da bir garanti var. Peki o zaman 39 kalanın hepsi reddolunacak kadar günahkar da olsalar. Fe Allahu taala min en lil <Sessizlik> vahidi ve ruddel bakıya kahibine xasiri. Allah Teala buyurur ki, bir kişiyi kabul edeyim, geri kalanı mahrum edeyim. Bunu şahınıma şerefime yakıştıramadım. Hepsini toptan pazar, o bir kabul olan hürmetine bağışladım buyurur. 13. üçüncü cemaatte yapılan duaların, aminlerin kabul eseri kesindir. Çünkü mutlaka 40 kişide bir xasla vardır. Minsallallahu alayhi mietü müminlüsün kufirale. Cenazenin başında yüz tane Müslümanın cenazesini kıldığı meyit Allah tarafından mağfirete nail olur. Mutlaka af olur. Musalla taşında günahsız olur. Tertemiz olur. Yüz kişinin kılmasıyla. Ya bu cemaat şuurudur. İyyâke ne bu? Ancak sana ibadet ediyoruz. Ben sana ibadet ediyorum diye benlik yok. Ancak sana ibadet ediyoruz. Biz cemaatız ya Rabbi. Biz ehl-i sünnet vel cemaatız ya Rabbi. Sen bizi cemaate bağla ya Rabbi. Bizi tek bırakma ya Rabbi. Münferit bırakma ya Rabbi. Tek olana şeytan çok musallat olur. 2 kişiden uzak üç kişiden daha uzak. E şeytan mal vahiddir. Şeytan hep tek tek kalanla, tek gezenle beraber olur. Ama ve'münel isdeyni baidun 2'den uzak olur. Ve'münel selazede vaid 3'ten daha uzak olur. Ne kadar fazla cemaat, ne kadar fazla efendim dualar amiller birlikte cemaat şuuru varsa o kadar kabul yanaşır. Kabul etheri zuhur eder ancak sana ibadet ederiz. Şimdi burada takdimdeki taksiz ancak sana buyurulmasındaki gaye ve hikmet hepinizce malumdur. Zaten tevhid gereği budur. Bunun aksine şirk denir. Allah muhafaza buyursun. Allah ile beraber başka bir şeye ortak koşmak, efendim ibadette Allahu Teala'ya birini ortak etmek buna şirk denir. Allah ile birlikte kimseye tapılmaz. Ancak Allahu u Teala tapılır. Buna en ufak bir hisse dahi birine ayrılmaz. ayıran müşrik olur, dinsiz olur. Bu itibarla iki çarşı var buyurduğu üzere Sultanımızın, birinci çarşımız doğru konuşuyor. Birinci pazar doğru. O dilimizin Söylediğidir. İyyâke ne abudü? Ancak sana ibadet ediyoruz. Bu dilimizin pazarıdır ama bir de içimizin pazarlığı vardır. O da nedir? Ancak sana ibadet ediyoruz derken gönüldeki dert nedir? Gaye nedir? Hedef nedir? Maksat nedir? Aklından kalbinden geçen kimdir? İnsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere. Namaza durur. Namazda kimine namazının Efendim yarısı kimine, üçte biri kimine, efendim sekizde biri kimine onda biri. Bu kadar az bir nasip kalır. Neden? Çünkü Allah ile birlikte olduğu anlar, Mevla'nın huzurunda olduğundan haberdar olduğu anlar namazdan sayılır. Geri kalanlar gafletten sayılır. Onun için o namazdan ona ancak Allah ile birlikte, birlikteliği sağladığı anlardan fayda var. E şimdi kalpte ne var? Adam namaza başlar ihram tekbiriyle Allahu Ekber der Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek namazdan çıkar da bir kere Allah aklına bile gelmez. Böyle adamlar var mı? Var. Kimmiş o Hoca Efendi ya? Kimmiş? Hepimiz o işte. Ve kulluna zelkerracil. Hepimiz o adamız. Allah bizi halas buyursun. Ne belaya düşmüşüz görüyor musunuz? Ne belaya düşmüşüz? Mevla'nın huzurunda Mevla'yı bulamıyoruz. Namazın dışında bile Allahu Teala daha çok aklımıza gelirken namaza durduğumuzda hiç Allahu Teala aklımıza gelmiyor çünkü şeytanın özel bir tasallutu var. Ezan okumaya başladım şeytan kaçar. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İza salat namaz için nida aldığı vakitte Edbera şeytan öyle udratu. Zorundan yellene yellene o kadar ezandan kaçar. Ezan sevmeyenler Böyle şeytanlar çok, insan şeytanlar, cin şeytanlar, ezan duydu mu suratının kimyası bozulur. Ezan biter, bitmez. Hatta ayda kuduyen nidâ ekbele. Hemen gelir şeytan. Niye? Şey, sünnete duruluyor, namaza duruluyor, o arada. Adama vesvese verecek. Hatta idâ sivvü veli sâlâ edivara. Kâhmet başladı mı yine? Yerlerine yerlerine zorundan kaçar. Hatta ayda kuduyen teslim ekbele. Kahmet biter bitmez hemen gelir yine. Niye? Farza durulacak. Ne yapacak? Girecek insanla kalbi arasına Ne kan damarlarında gezer ya. Mevla bu kadar ona cirit atma bir şahadesi vermiş. İmtihan olsun şu. Bize de ondan sakınacak tedbirler silahlar vermiş. O zaman gelir Hatta edhule beynel meri ve kalbi. Kişiyle kalbin arasına girer. Hortumunu sokar. Kalbi karıştırır. fekûle uzkûr keda uzkûr Adam namaza başlar namazı bitirene kadar şunu hatırla bunu hatırla şunu düşün bunu düşün şu şöyle olmuştu bu böyle olmuştu ya falan 30 sene evvel adam sana bir laf atmıştı sen ona cevap bile verememiştin be nasıl adamsın ya bir daha şu herifi görsen de sunatına bir efendim haykırsan falan yani adamın 40 sene düşünse aklına getiremeyeceği şeyleri hesapları kitapları bir namaz içerisinde getirir. Bu aradan efendim dünyayı dolaştırır iki rekat yaptık dört de yaptık namazda adam kendini kaybeder namaz bitince kendine gelir ondan sonra rekatın sayısını bile şaşırır sanki 200 rekat 300 rekat zünudü Bahadır derleri günlük nafile dükkanda iş yaparken 300 rekat nafile kılar şey. sanki bu doğada kılıyor da rekatı şaşırır iki rekat namaz kılar, o da 3 bir 1 milyonu bile şaşırır çünkü estağfurullah men ya şu an zikri Rahman. Rahman Teala'nın zikrinden. Lâhazaten İmam Gazali bir an bile Allah'ı unutanı nukayyilu şeytana. Bir şeytanı takarız ona musallat ederiz. Feveleukarin artık onun en yakın arkadaşı olur. Ah, ah iyake ancak sana ibadet ederiz. Kalben bunu demek kolay mıdır? Bu makama ermek kolay mıdır? Adamlar bu tevhidi bu efendim ihlası bulabilmek için ne cilahanelere girdiler. Yerin altını kazdılar da girdiler. Günlerce emediler, işmediler uyumadılar. Ne kadar ahlar vahlar ettiler. Ne kadar Mevla'ya yalvardılar da. O o büyükler, o veliler. He? Beyazıdı Bestamiler, Ebru Hasan'ı Karikaniler. Şahı Nakşimendiler, Elyad-ı Nattarlar. Abdülhalik Üçdüvaniler. O böyle bunlar. Görmüyor musunuz? Hacı Bayramı Veliler, Hazım Ahmud'u Hüda'ylar. Mevlana Celalettin Rumiler. O yataklara girmeyenler. O yemeyenler, etleri kemikler üzerine yapışanlar. Efendi Hazret buyurur. Bunların aklı yok muydu? Bunlar deli miydiler? Haşa. Niye çilehanelere girdiler? 40 gün çıkmadan itikaflar ettiler. Hep zikrettiler, fikrettiler. İyâke nâbüdü. Ancak sana taparız şuuruna ermek için. Bu ihlası tahsil için. Kolay mıydı bu? Sen hemen öğrendin hocadan. bilgi de, efendim ağız dudak talimi aldın. Tamam. Güzel de çıkartsın. Bir de güzel sesin varsa İyâke nâbüdü. Oho benden iyi diyen yok. Senden iyi yapan çok Onun için Kardeşler derdimizin çaresine bakalım İmam-ı Rabbani Kudsesir Ruh Mektubatında buyuruyor ki Birinizin karnı ağrısa Midesi ağrısa Başı ağrısa Bacağı ağrısa Mutlaka ihmal etmeden doktora gider Bir doktor geçirmesi öbür doktora gider Doktorlar arasında bile kıyas yapar En iyisine gider Efendim derdine derman arar O dertten kurtulana kadar Çaresine başvurur Paris'ini yapar ilacı içer. Ne paralar sarf eder, ne yollara gider. İnsanlar Fizana gidiyor tedavi için. E doğrudur. Allah'ın hikmeti budur. Tedavi emredilmiştir. Kimse bir yatıp da Allah bana şifa vercin demesine. Mevla razı değil. Sebebini arasın Allah. Allahu Teala, Hangi derdini dirdiyse mutlaka devasını indirdi. Arayın Allah'ın kulları bulacaksınız. Amin sübhanallahi rabbil aliyil alimel hamdulillahi rabbil alamin. Ve والسلام ve selam ala محمد mursalin, muhammadin ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselüke aljennete ve ma qarrab eyleyha min من amel. Ne'udhi bika minal nare ve ma qarrab eyleyha min kablim amel. Allahümme inna neselüke min khayr, ma'a selyeke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu te'ala aleyhi ve selleme ne'udhi bika misal mestehadeke min nebiyüke Muhammed. Sallallahu te'ala aleyhi ve selleme entel mestehane. Ve alaykal belâgu la havle ve ya Erhamer Rahimin, Ya Rahimin, Ya Rahimin, okumuş olan 101 milyon 813 bin 17 adet Salavat-ı Şerife, 110 adet hatb Şerif, 17.230 adet i̇hlas Şerif, 3 adet Fatiha-ı Şerife, 201 adet Salat-ı Tüncihne, ve 492 320 adet Kelime-i Tevhid, ve 30 hacinin şerif ve şair edaei ezkar evradı sahiplerinden fazlu kereminle kabule karineleyip Hasul Mecmu'at-ı evvelen bizzat arasat Muhammed Mustafa sallallahu te ve sellem, aziz latif şerif ruhu şadetlerine. İkinci cümle peygamberan resul-i fiham aleyhim salavatul menan zahirat Hulefai-i Raşidin, Ashab-ı Güzin, Tabi'in, Tabi'in Tabi'in, Ey Meymud-i Tehidin, Müfessirin, Muheddithin, Fukuhal, Kurra, ve bir cümle amel Kur'an ervahine, Silisile-i Meşayikhimizin vesaire, Turku Ali'nin Meşayikh ve mütesiblerinin ervahine, Hüsusla Şeyhimiz İmam-ı Rabbani, İmam-ı Mağsum, Beydullah-ı Muhammed-i Ali Dağ Bozöz'e, ben Hüseyin Koşer, Şerik Koşer, ben Ahmet Şeyh Nurur, Nur oynadını Allahu Teala, Hacı Ali babalarımızdan, Abba, mecidâ, komşu ve yaranlarımızdan, ve er hatim sahiplerinin, hediyeleri gönderenlerin, keşiflerinden müminlerin ruhlarına er ve bu dualarımızı şu anda dinleyen, amin diyen bütün cemaatlerimizin mümin müminat kadın erkek kardeşlerimizin geçmişlerinden müminlerinin ruhlarına ve ve bu İslam vatanını müdafaa uğrunda kanlarıyla canlarıyla cihad etmiş olan şehitlerimiz, gazilerimiz ve bu yakın zamanda yine şehit vermeye devam ediyoruz. Bu kadar askerlerimiz, polislerimiz ya Rabbi vatanımızı müdafaa uğrunda ve bizim muhafaza uğrunda senin rızâ-i şerifin için can veriyorlar, şehit oluyorlar. Bu kanı da bir an evvel durdurmanı niyaz ediyoruz ya Rabbi alemin ve nasını Onların da ruhlarını Böylece şahat ediyoruz onlara da ihtiya ediyoruz sen bütün hediyelerimizi kabule, kabule şayan eyle ruhlerine vasıl eyle ya Rabbi makamlarını cennet eyle derecelerine ale eyle ya Rabbi Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem ayını uğurladık tekrar seneye kavuşmak nasip eyle ya Rabbi Rabi'yle ve şenliğine bizi ulaştır ya Rabbi ve ya Rabbel alemin habibin sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerini ihya, bizleri, muvaffak eyle ya Rabbi onun aşkını onun sevgisini kalbimizde senin sevginden sonra en ağır sevgiyle, en baskın sevgiyle ya Rabbi ve ya Rabbi alemin dünyada ya Rabbi himmetine, ahirette şefaatine nail eyle dünyada rüyada görmek, ahirette cennete görmek nasip eyle ya Rabbi ve bu okunan bütün hatimlerin, zikirlerin duaların hürmetine ya Rabbi bana da ve bütün hastalarımıza da acil şifa dertlerimize deva, borçlarımıza edalar, işsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı işler, ya Rabbi sen fazl-ı ne hayırlı muradı olanlar varsa hepsini ver murad eyle ya Rabbi sen ne hayırlı istekleri varsa bütün dinleyenlerimizin şu saatte okunan ve hediyeleri yapılan Büyük isimler, büyük zikirler, büyük teşbihler, büyük sureler hürmetine. Ya Rabbele alemin ve ya nasır. Hazreti Kur'an hürmetine. Ya Rabbi, bütün dertlerimizi, kederimizi ferahat ebdiyleyle, günahlarımızı, sevabat ebdiyleyle, sıkıntılarımızı ferahat ebdiyleyle. Ve ya Rabbele alemin ve ya nasır. Sevdiğin razı olmanın her türlü itikat ve amele muvaffak eyle. Sevmediğin razı olma, her türlü itikad, amel ve ahlaktan ve düşünceden muhafaza ile, Ya Rabbi kalplerimizi. Arındır pakla ya Rabbi tasfiye tezkiye ile ya Rabbi mahviyadan halas ile ya Rabbi kalplerimizi kalbi selim olan kalpler ile hak ile ya Rabbi sen fazul kereminle kalbime nazargah ile aynı ile meclane ile tecellih ile yahne ile ya Rab, İyyâke Ne'abüdü derken ancak sana ibadet ederiz, şuuruna erdir bizi, ölmeden erdir bizi, mutlaka erdir bizi Ya Rab'bi. Ölmeden evvel şu ihlası, şu tevhidi nasip eyle bize ve seni görür gibi bir İyyâke Ne'abüdü demeden alma canlarımızı Ya Rab'bi. Huzurunda rezil, üsvah etme, perişan etme Ya Rabbel Alemin. Ya Rab'bi biz sana ulaşmak istiyoruz, sana kavuşmak istiyoruz, hızlana eşmek istiyoruz. Sen bizi toparla Ya Rab, sen bizi düzenle Ya Rab. Bütün dertlerden, kederlerden feraha çıkart bizi Ya Rabbi. Derdimizi teke indir Ya Rabbi. O da seni sevmek, seni sana ermek, rızana ermek derdi olsun Ya Rabbi. Başka dertler verme bize Ya Rabbi'l alemin. Ve derdimize derman halkeyle amin. Bi hurmet ve yasin. Selamun aleyl mursalin. Velhamdül dek ya Rabbi'l alemin. La şerefin nebi. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sallamu şahidake. Cemil mesşahina ve saati ne amvat ne amvat. Ve amvatiyat. Cumatissam'in ve vatanımızı ve Sahil İslam vatandaşlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza ile, bölünmek parçalamaktan muhafaza ile, kafirlerin tuzaklarını iptal ile ve birliğimizi dirliğimizi bozmadan İslam üzere Kur'an ve Sünnet dairesinde cem ile ya Rabbi amin. Bütün gençlerimizin ruhu için el Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca.